İyi ama ne yiyeceğim bir tercih meselesi değil mi? Toplum ahlaki açıdan apaçık ve tartışmasız bir biçimde yanlış olan şeyleri tercih etmenize izin verdiği sürece hayvansal ürün tüketmek de bir tırnak içinde tercihtir. Irkçı görüşler benimsemeyi tercih etmekte özgür müsünüz? Evet. O halde buradan çıkan sonuç bir şeyin tırnak içinde tercih olduğunu söylemenin bunun ahlakiliğiyle ilgili hiçbir şey söylemediğidir. Hayvansal ürün tüketmeyi ahlaki olarak meşrulaştıramayız. Bu kadar. O ürünleri tüketmek ancak en sığ anlamda bir tercih meselesi olabilir. Ahlak konusunu ciddiye alan kimse için Bu bir tercih meselesi değildir. Başkalarına zarar vermeyi seçme imkanımız olabilir ama bu ahlaki anlamda buna iznimiz olduğu anlamına gelmez. Başka bir deyişle hayvanlara gereksiz yere acı çektirmenin ahlaki olarak yanlış olduğunu düşündüğümüzü söyleyip sonra da hayvanlara gereksiz yere acı çektirmenin sadece bir tercih meselesi olduğunu söylemenin hiçbir anlamı yok. Ahlak dışı olduğunu kabul ettiğimiz bir şeyi yapmayı hukuki olarak tercih etme özgürlüğümüz olabilir. Ama mesele ahlaksa ortada bir tercih yoktur.